Selamun Muhterem Hocam, kayınvalidem ve görümcem kendilerini, kendileri beni oğullarıyla tanıştırdı. Evlendik 4 aydır. Evliyi sürekli eleştiride bulunuyorlar. Eşim sürekli benimle ilgili yanlış, yanlış şeylerle muhatap oluyor onlar tarafından. Ne yapmam lazım? Onlara küssem, konuşmasam olur mu demiş? Olmaz. Küsmek yok. En fazla 3 gün küsebilir. Yani insan iki medeni insan gibi konuşacaklar yani gidip hani gıyabinin arkasına dedikodu etmektense neyse geçecek karşısına bak sen böyle diyorsun ama iş böyle değil diye. Ya. Yani eşiyle de kayınvalideler. Bu kayınvalideler niye böyle yapıyor bilmiyorum. Sen kayınvaliden de öyle mi? Hamdolsun benimki öyle Şimdi diyorsun. yani gelinleri kendi kızları gibi talakki edecekler. Bak ey kayınvalideler gelinlerinizi öz kızlarınızı gibi kabul edin. Ey gelinler siz de kayınvalidelerinizi öz anneniz gibi kabul edin. Sorun bu böyle çözülür. Böyle yapabiliyorsanız problem çözülür. Eyvallah. Hamdolsun bizim benim annem e, gelinini kızı gibi Ama görüyor. Ama şunu bil ki Türk de oğlu gibi görüyor. Kayınvalide ile gelin arasında problem var. Dindarlara da dahil, okumuşları da dahil, az dindarlara da dahil, okumamışları da dahil. Ne hocam? Kayın... Niye böyle olur Bilmiyorum ki? Yani yani Türkiye'de, Anadolu'da Gelin kaynağın arasında problem var. Kayınvalideler oğullarını gelinlerden mi kıskanıyorlar onu bilemiyorum. Efendim gelinler kayınvalidelerine saygı gösterecekler. Onlara kötü söz söylemeyecekler. Mümkün olduğu kadar hizmetini bulacaklar. Yarın o kayınan olduğu zaman da onun gelinleri ona öyle yapacak. Men dakika dukka. Siz kayınvalidenize, ey gelinler kayınvalidelerinize kötü davranırsanız, onları döverseniz, onlara söverseniz, Onların aleyhinde konuşursanız, yarın siz kayınvalide olduğunuz zaman aynısıyla karşılaşacaksınız. Sizin gelinleriniz de size yapacaklar. Bu etme bulma dünyasıdır. Bunun tek bir ölçüsü var. Kayınvalideler gelinlerini öz kızları gibi kabul edecekler. Hataları olsa görmezlikten gelecekler. Söyleyeceklerse de usulüne uygun söyleyecekler. Gelinler de kaynılarını öz anneleri gibi görecekler. Onlara bir şey söyleyecekse... Kırmadan tatlı söyleyecekler. İnşallah. Hattı da hocam ben örebiliyorum. Kaim valide, kaim baba. Babanın yerine geçen değil mi? Tabii yani canım. Asıl oymuş. Bu manayı da kaybettiğimiz için evet. belki olabilir. İnşallah yeniden tesis ederiz.